More dance, more blood. dance, more 8.27 saati kalp insanlar hepinize günaydın modern sabahlarda buluştuk yine şahane bir perşembe sabahı diyeceğim de şahane artık siz bulacaksınız gökyüzünden rahmet değil artık böyle lanet yağıyor ve devam ediyor kesilmiyor devam ediyor ee, çok güzel başladın günaydın sevgili dinleyiciler 4 Haziran 2015 perşembe yayın ee, sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği her sabah olduğu gibi tarihi vererek gururla başlıyoruz. Yalnız çok sert açıklamalarla başladı bugün Bu programımız. Yeter Baraj desen barajlar isyan etti artık. oldu kardeşim buramıza kadar geldi. Bu neyin yağmuru diyor. Barajlar kalksın mı diyorsun yani Ege? Yani barajlar kalksın ama barajı da yani Demokras doldurduk bitti artık ya ne Demokrasi bu için barajlar artık olmasın mı diyorsun yani? Ne olmasın da yağmur olmasın ondan sonra bir baraj meselesi çözülür ya bir şekilde. Bir şey soracağım ee, seçim yasakları başladı mi? Valla her yerde seçim Başladıysa konuşulduğuna göre. Bir tek anket mi yasaklamak şey yayınlamak yasaklandı? Anket açıklamak mı daha doğrusu? Galiba. Yasaklandı evet. onun dışında her şey serbest Her şey mi? serbest. Bir mitingler falan onları vermek. O da serbest. Bir şeyler mitinglerin olduğundan bahsetmek de yasak değildir herhalde değil mi? Şu anda biz... vallahi ülkemiz biliyorsun serbest bir ülke. Ülkemiz bir yasak cenneti diyorsun. Ee, yasak cenneti derken yani yasak alabiliyor ama... Her şeyin de serbest olduğu bir serbest ülke. de olabiliyor. O yüzden diyor e, cennet diyorsun. Ee, artık sizin de hakikaten artık şeyden ya. Neden ya? Seçim seçim seçimden sonra... Bir de bunun şeyi devam edecek. Öyle oldu da böyle oldu da şöyle oldu da. Futbol, futbol, futbol, futbol diye. Bir, Boş değil bir, bir, mi? Başka bir şey olmayacak mı ya? Ülkede siyasetten başka. Dükkanda böyle oturuyorlar kızlar, erkekler. Güzel romantik şeyde. Orada gel barajlı falan filan. Okudan milletvekili. Bu konuşuluyor gene. Yani orada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Şey gibi o oluyor. insanların mesela dükkanda oturan konuşan insanların başka yaptığı işler var ya. Hı hı. Yani yine onlar bir şey yapıyor İş, onlar yerinde, sohbet... de onu, iş yerinde de Hayır, yani. yani, yani yine, emekli kahvesini yine... çeviriyorlar Dünya kadar masraf yaptık biz oraya ya. ya söylemeye çalıştım Yani onlar yine bir şey yapıyor Yani sohbet amaçlı konuşuyorlar Tamam sıkılıyor olabilirsin sen Veya konuşanlardan bazıları da sıkılıyor olabilir O ayrı mesele de Bu e, konuşulanlar Hem bunu yapıyor hem konuşuyor Ama onlar girmişler artık siyaset dünyasına Hayır başka, başka bir şey olmuyor şey. şu anda onu anlatmaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey olmuyor. Durdu yani. Her şey durdu. Hakikaten Şu anda başka de, bir şey olmuyor. Sonra yok da, klozet. Yok yok değil, bilmiyorum. Yok. Bir de böyle şeyler konuşuluyor yani. O da ortaokul yıllarına geçtiğini gösteriyor artık ülkemizin. Yani nasıl gelişmekte olan ülkeler var. Ortaokul seviyesinde ülkeler diye şey yapabiliriz. Hmm. Neyse bugün e, sevgili işler dikkat ettiyseniz biraz e, gerek... Hava, Hava durumunun sinirimiz... gerginliği olduğu gibi size yansıt. Kusura bakmayın. Gerek gündeme olan e, sinirimizle başladık. Bir de Oktay'ın bu kavruk arkadaşının siniri var bende. Evet o programda şu anda olmadığı için onun sinirini birimiz almamız lazımdır. Ee, onu konuşmadan içgüdü soru olarak Ege üzerine aldı anladığım kadarıyla sevgili dinleyiciler. Nerede o? Benim bir tane kavruk arkadaşım sana vardı. Ben onu sana söylüyorum işte kavuk arkadaşın nerede? O senin arkadaşın mıydı? Benim arkadaşım mıydı? Kimin arkadaşıydı ya? işte gelip miydı? gidiyordu ondan sonra da Nasıl arkadaş hani, o dürüst zaman? samimi bir çocuk. Yevmiyeli çalışsın diye konuştuk. Evet. Sonra bakarız dedik. Her gün gelecek yevmiyeli çalışsın Her gün, ben, gelecek, her gün vereceğiz? Vereceğiz. İçine sinmedi demek ki. <gülüyor> <gülüyor> İçine sinmedi demek ki ondan şey yaptı herhalde. Ee, çok güzel onun lafı var. Şu anda ben kulaklarımda çınlıyor onun lafı. Neydi o? Yağmurlu havanın uykusu, kuytu havanın uykusu falan diye bir laf evet var ya. Yelli o... havanın kuytusu, yağmurlu i̇şte havanın şey. uykusu. İşte. Kendi atasözü doğrultusunda yaşıyor. Kalktığında da şey der. Sen artık ettim diye bir yarım saat daha <gülüyor> Uyanır uyanmaz öyle kalktık. <gülüyor> <gülüyor> Zamanlar olduğunu biliyoruz biz sevgili ee, Diğer arkadaşımızın. Evet. <gülüyor> ee, ve buradan çağrı yapıyoruz Yayın yoluyla çağrı yapıyoruz Gel artık Sen eğer bu programın sahibiysen gel Ama yok eğer biz şeysek Biz sahibiysek o sana zaman emrediyoruz gel Yine gelmeni e, ne diliyoruz Diyoruz ee, Ve good morning diyerek tekrar başlıyoruz Buyurun efendim ne oldu ne bitti Ha ne oldu Ne bitti İstanbul'da bir okulda short yasaklanmış İlkokulda mı Nerede Bakayım. Ee, İstanbul Pendik'te Orhan Sinan Hamzoğlu Ortaokulu Yıl Sonu etkinlikleri kapsamında shortlu öğrenciler, o Geçelim bunu. Ondan işte sonra öneriler buyurun. Ee, topuklu 3 yılda ayarı bozuyor. Topuklu ayakkabıdan bahsediyorum. Ne ayarını bozuyor? Bakalım onu. <gülüyor> Güney Kore'deki <gülüyor> <gülüyor> kafa ayarı diye bir şey vardı misi Ne kadar Aa, çok güzeldi ya hakikaten yani sonunun başarı ile biteceği garanti olan ayarlardan bir tanesi. Bir ben tane çok severdim o yüzden. Onun değişik bir tornavidası vardı. Bizim. Evet. Şeyde. Ben onun dünyada dört kişide falan olduğunu zannediyordum. Hep kafa ayarı yapmaya dükkana götürdük. Halbuki uyduruk bir şeymiş. Tornavidayı alıp dersem mesela daha kolay diyorsun. Kafa ayarı programı bir de beraber şey yapıyordun. Program açıyordu. neydi ya? Tabi öyle bir, bir şey. de yazılım tipi bir şey Oradan kafayı şey yapıyordun oradan çizgiler nasıl çıkıyor ona göre ha? kafa ayrı oldu diyerek ha, evet. devam ediyordun. Haftada en az 3 kez 10 santimetre topuklu ayakkabı giyen 40 kadının ayakları incelenmiş. 10 santimetre yüksekte bir topuk. Gerçekten. Güney Kore'de 3 e, yıl düzenli olarak e, bu kadınların ayaklarına ne yapılmış nasıl incelenmiş böyle bakılmış o zaman uzun Soklar. uzun yakından yakından bakmışlar sonuçta bilim... ne yapıyorsunuz siz be? araştırma yapıyorum ben böyle. sonuçta bilimsel araştırma ya. araştırma yapıyorum biraz daha böyle kalmışsınız Çok... lütfen masanın altında e, araştırma yapıyorum ben ha, öyle bakmışlarsa tabi bir ters yani de e, normal ben laboratuvar ortamında bakıyorum böyle adamlar yüzünden dengesi bozulur tabi ya nereye otursam masanın altında bir adam ayaklarına bakıyor doğru diyorsun araştırma yapıyorum ben araştırma yapacağız da. Bir bakabilir miyiz? <gülüyor> diye böyle böyle bakan Hiç adamlar olursa. Şöyle yürüsünüz ya. Tabii Güney Kore'deki e, Hanse Üniversitesi'nde kim yaptı bu araştırmayı o da belli değil ama sonuçta e, 3 yıl düzenli topuklu giymenin bazı kasların baskın hale gelip ayakların doğal dengesinin bozulmasına yol açtığı ortaya konmuş. Ne, ne oluyor yani sonra o baskın kaslar sayesinde duvarda yürüme yetisi mi kazanıyor? Bilek burkuluyor abi. Blackbook. Bilburg. burk oluyor. Bilburk hastalığına yakalanma ihtimali var kadınların. Aman dikkat diyoruz ee, kadınların. Yazı yani ben bilmiyorum kadınlar... ben topuklu ayakkabıya alışan kadın <gülüyor> o koca topuklar varken ayağında bile bileğini burkmuyorsa indirdikten sonra hakikaten şey yürür yani yere zank diye basar. O bir şey ama Ege. Yani bir süre e, giyerken burkmuyorsun da sonra çıkardıktan sonra bir ayaklar öfeleniyor onu biliyorum ben. Bir öfeleniyor ondan sonra bir süre sonra övelenmese de işte böyle bir e, kas şeyi yapıyor. Zayıflamasına yol açıyor falan filan. Ayar bozuluyor yani tam anlamıyla. Çok Anladım, güzel tespit O zaman şey mi topuklu ayakkabı böyle bir şey mi batak mı? Daha da yükseltmen ayağım, yani ayarın bozuldukça daha da yüksek topuklar mı giymek zorunda kalıyorsun? Batak olduğu biliniyor canım yani de ama yine vazgeçileceğini ben zannetmiyorum. Bir de zaten benim o noktadaki eğer söz hakkım varsa... Vazgeçilmesin de. ayarlar bozulur. Sonuçta insandır. Kapalı kutu yaşadıkça ayarımız bozuluyor efendim. sene de topukludan ayarı bozulur. İki senede toparlar canım. Bu ayak yani sonuçta yaşayan bir organizma. Başka şeylerde de ayarımız bozuluyor. Yani kafa ayarı bozuluyor. Ne dedik en başta? Önemli olan kafa ayarı dedik. Doğru. Ayak ayarı bozulsan olacak ne olacak. Toplar yani. Sonuçta her şeyimiz bozulmuyor ve geliştirdik. Doğru. O yüzden yani çok da şey yapmamak lazım. Böbrekler sağlam kalsın noktaya. Böbreklerim Do bir, doğru, doğru, bir böbrekler. doğru bir tek böbrekler. Doğru bir tek böbrekler. O yüzden e, topuklu ayakkabıdan nasıl bir araştırma yapılırsa yapılsın vazgeçileceğine inanmıyorum ben. Şimdi bu kadın erkek dünyası birbirine yaklaşırken kadınlar erkeklerden daha çok şey aldılar kıyafet anlamında. Biz... Evet erkekler olarak hiçbir şey alamadık o açıdan şeyiz yani zarardayız moda anlamında ee, söylüyorum bunu kadınlar bir zamanlar kadın pantolon giymiş böyle aaa kadın pantolon giyer mi falan diye bu pantolon Öyle bilmem iş, de, falan filan evet yani bizim hiç görmediğimiz dönemler ama erkek kıyafetlerinden hoşlarına gideni alabildiler biz mesela çok hoşuma giden bir basma etek oluyor ben bunu alamıyorum oktay durumum olmasına rağmen baskılar yüzünden alamıyorum en başta da kadınlar tipe bakıyorlar yani yani öyle olunca e neden o kadınlar da bu konuda daha iyi çalışıyor daha kapa. serbest çalışıyorlar daha, daha serbest evet. daha iyi çalışıyor erkekler bir, böyle bir motomot bir topuklu ayak giyiriz ama bu bizi bozar diye bir laf var yani öyle şey öyle şeyler var yani. erkeklerde o Bizde o var? olmasa da o, kadınlarda öyle bir da bu şey beni şişman gösterir diye bir şey var onu konuda da cesurlar ben mesela bir topuklu ayakım her güne değil ama özel bir davete giyeceğim böyle bir şık bir topuklu ayakkabım olmasını isterdim tabi Kü canım küt vur sadece şık davetlerde değil ya ben bazen evin içinde otururken istiyorum ya. Hafif bir topuk misafir mi? gelecek oluyor veya ne bileyim misafirliğe gittiğimiz zaman böyle bir çantamdan çıkarıp kendi özel bir abi. kendi ayakkabımı böyle şey yapıp zarif bir şekilde bacak bacak üstüne atıp ondan sonra böyle o, topuk, şap şap şap, şap diye. Ayakkabı, ayakkabıyla beraber böyle durmayı çok isterim. Ama yani ondan sonra üzülüyoruz işte. Aslında temeli bu senin söylediğin. Hakikaten yani de. üzülüyoruz. ne üzülüyoruz? Erkek ayakkabısında niye çeşit yok? Yani. E olmaz tabii. Bizim zaten giydiğimiz ya o ya o. O yani. yüzden bir, artık bir, birinin cesur bir hareket yapması lazım bu konuda. O da ben olacağım galiba hadi bakalım. Topuklu ayakkabı olarak bak. Topuklu ayakkabı. Geç kaldı topuklu, topuklu ayakkabı. Öyle. Yani erkek var. Bir tane var da man manyak diye şey yapan. Bir tane şarkıcı <gülüyor> var bir tane öyle. İşte böyle şarkıcılar markıcılar sahnede yapılan şey sokağa yansımıyor. Sokakta öyle dolaşan bir adam lazım. Meczup diye. Ha, sokağa... Ben mesela topuklu ayakkabılarımı giyip ondan sonra böyle pet şişelerden kendime bir kıyafet yapıp çöpleri karıştırmak istiyorum. Yakışacağını da düşünüyorum. Sen dün ayakkabı aldın mı? Aldım. Onun etkisiyle mi konuşuyorsun? Diyorsan konuyu açtın diye konuşuyorum. Hayır ben? hayır yani bir, bir şey olmuş en son ee, bürgeye bir ayakkabı aldın tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel ayakkabılar gördün ve aslında bunları ben giymeliyim diye mi düşündün? Yo, e, Çünkü zaten, böyle çok sıcak bir dert bu gibi hissettim ben. Benim sevdiğim bir marka var ya on baktım var var var değişik bir şey arıyorum bakıyorum oradan yürüyeyim ama yok değişiklik yok ha aynısı var ya şurası değişik burası değişik bağcı değişik yeter diye orada bayılmışım ben. Topuk istiyorum topuk diye. Tabii ki topuk dikeni konusunda da öd bağlanmasını gerektiğini... Çok dikkat, dikkat edin. Çok dikkat edin. Geçmiş olsun diyorum sana e, öncelikle. Oktay, Earth, Wind and Fire desem ne dersin? Valla bütün kelimeleri söylemişsiniz bana bir şey kalmamış derim. O zaman Earth, Wind and Fire September radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor Espriler şakalar buyursunlar Yağmur da devam ediyor bu arada gözükler. Buyursunlar efendim <gülüyor> <gülüyor> Yağmur da devam ediyor Sevgili dinleyiciler trafiğe çıkmak üzere Olanlara e, isterseniz bir trafik Bilgisi ee, verelim mi vermeyelim mi? Tamam, ne oldu? Şey nereden vermeyecek. bileceğiz Oktay bizsiniz ee, e stüdyoda est trafikte durum nedir bilmiyoruz ki. <gülüyor> ya o da doğru ya yanlış bir şey söylemeyeyim yani. Auto doğru. O zaman araştırmalarla devam etsin Bu Amerika'da yapılan bir araştırma e günlük yazanların daha ne olduğunu ortaya çıkarmış. Sinsi, sansar. Niye hemen kötü şeyler geliyor aklıma ya? Niye canım ben yıllarca günlük yazmış adamım. E. O yüzden nasıl bir Kendinden yok. Yolu... Kendinden yola çıkıyor. Ben sinsilik. de biraz sinsilik vardır ya. Var canım o. O hep günlük tutmakta. Ama herkesi kendin gibi bir şey yapma ya. Sonuçta ev gibi düşünme yani. Her şey dünya dünya büyük, gözlükler de büyük. <gülüyor> <gülüyor> günlük yazanların daha mutlu olduğunu ortaya koymuş araştırma. günlük yazarken hatırlanan neşeli anılar kişinin daha mutlu olmasını sağlıyormuş. E günlüğe ne yazdığıyla ilgili o zaman. Ya işte neşeli. <gülüyor> günlüğe abi boşundan geçen tatlılıkları yaşıyorsun, daha şeysin yani. Genelde mutlu şeyler yazılıyormuş günlüğe. Sonradan, sonradan ben bunları okurum. Efendim şöyle şöyle hatta koydum. Falan Prenses, Prenses olmak için prensiye ihtiyacım yok. Yani Sen ne zaman günlük olduğunu... tuttun? Ben işte bütün üniversite hayatımda tuttum. Ondan sonra bir şey bütün oldu. Bütün üniversite hayatında mı tuttun? tabi lise, üniversite hepsinde var. Hadi canım. E ben hiç bilmiyorum bunu. E, e, madem böyle işte böyle. Gü günlük yani. E, hayır yani. Şey hiç... diye mi ben sana. Ha öyle mi? Ben bunu bu akşam günlüğüme yazacağım diye ben sana kaç defa söyledim. Sen onu ciddiye almamışsın demek e, Ne zaman yazıyorsun? Dur. Yazıyorsundu. Ben Eskiden şöyle söylerim aslında. Geçeleri yazarız diye bir şeyim vardı senin. O mu? Çok net. Ben üniversitedeyken internet diye bir şey yoktu. Tamam. E o yüzden. Ne yapacaksın? Kitap okuyabilirsin. Kitap okursun. Bir de Veya o, günlük tutarsın, işte. yazarsın falan filan. Yani o şeyler galiba günlükle aramın soğumasının sebebi de şey oldu. Nelerler? İnternetin çıkması mı? İnternetin çıkması, teknolojinin değişmesi oldu. Ha, vallahi hiç bilmiyordum ya. Günlük, ben çok özeldim günlük tutmaya da e, şey yapamadım böyle. Güzel bir defter lazım günlüğün havasına girmek için. Güzel defter o zaten ilk aşamayı her zaman geçtim. Güzel bir defter ilk sayfasına e, güzel bir tarih <gülüyor> atılır. Hemen öteki sayfasına ikinci sayfasına daha doğrusu e, bir şey. Güzel bir anılar. Yalnız işte devamı yok. Hani bir e, bizim diğer bir arkadaşımız var ya. Onun böyle defterleri var ya. Çok güzel defterleri var. Hep evet. ilk sayfaları tarih atılmış bir de Fahir'in defterlerinden bahsediyorsun değil mi? Fahir'in defterleri. Fahir'in tarih defterleri. Fahir'in defterleri diye küçük bir kitap yazmak istiyorum ben. Pek çok defteri var sevgili dinleyiciler Fahir'in. İlk sayfasının sağ üst köşesinde günün tarihi yazıyor. Günün tarihi yazıyor. Belki... Başka bir şey yazılmıyor gene. Yok haksızlık etme. Bazen bir iki satır bir şey yazılmış oluyor. Ee, bazen anlaşılıyor o şifreli gibi yani. Şifreli yazıyor doğru. Ama ondan sonra o defter kalıyor. Yani yazısı da güzel aslında yazısı. Evet çok güzel file Yani yazma e, içerikten değil teknikten bahsediyoruz. Hakikaten böyle muntazam harfler böyle güzel karakteristikli bir yazısı var. Keşke yazısı da okusak yani. O kadar şey olduğu için mi acaba bir de özenerek yazıyor ya. O kadar özendiği için mi devamı gelmiyor acaba? Yorucu bir şey olabilir o. Olabilir tabii. Yani, At sanatçısı gibi bir onu, şey adam yani. Onun yerine yani gerçi o günlük değil tabii. Yani e, ama o da bir sonuçta defterdir sevgili dinleyiciler Re yazarsanız yazın günlüğünüze neşeli anılar e, yazmanızı tavsiye ediyor sahte Osmanlı. bir hayat o zaman belki günlükte yok sahte değil ya yani sonuç olarak belki eksik diye eleştirebilirsin ama sahte değil yaşadığını yazıyorsunuz ben öyle yazacağım ya yani günlükte böyle bir şeyler başkası okudu o adam ne yaşamış ya falan filan diye hayal dünyasında bir şeyler duruyor mu senin günlüklerin duruyor tamam Vallahi Aha. kaç tane var kaç defter 5 defter falan vardı kalın kalın 5 defter. Zaten her gün yazmadın yani. E tabii canım. Her ara gün, ara her gün ne yazacağım? Mecbimekte biraz şey çıktı. Getirsene bir gün bakalım yayında. Çeşme de hepsi. Nasıl getireyim Oktay Onur? Bir gitmek lazım. Yaz dönüşü getir. Yaz dönüşü Önümüzdeki şeyde de okuruz. Okuruz. Kıps, kıps, kıps, kıps. <gülüyor> kıps. <gülüyor> Aa ah, ah, Ege. Benim Yandım arkadaşım Allah, Ege. Ege. E, düzgün oturmayan gözaltına alındı New York'ta. E, biliyorsun Arkana bir süre bacaklarını topla diye bir kampanya başlamıştı. Orada da mı var o? Metroda. E, tabii metroda. Oradan çıktı zaten yani New York'tan çıktı. E, bizde dolmuşlardan açıklamış mıydı önce o? Kimse kimseye bacaklarını topla demedi yalnız dolmuşlarda da bir rahatsız olundu da. O, Yapıldı hep o başka direkt söylemen lazım bacakları öyle diye kampanya olması için açık söylemek lazım metroda özellikle metroda cık cık diyoruz diye bir kampanya olmaz yani olmaz bacaklarını ayırarak oturup başkalarının yerini işgal eden erkeklere karşı evet, bu da bir erkek hareketi değil mi şöyle öyle bacaklarını buturan kadın görmedik erkek hareketi doğru bir de nasıl erkek hareketi işte böyle ben efendim bacağımı ayırıp otururum diye fazla erkek hareketi. adam hareketi <gülüyor> kampanya başlamıştı başlatmıştı. Ee, insanlar ve e, bir sonuca ulaşmış ee, tüm dünyadan de destek görmüş bu kampanya hakikaten de ben bazı fotoğraflar gördüm gerçekten şey e, rahatsız edici bir şey yani yanda oturan için biz televizyon programı zamanında böyle bir şeyle karşılaşmıştık hatırlıyor musun Hı -hı. Yani hatırlıyoruz kim olduğunda hatırlıyoruz. hatırlamıyorum da adım altı bacaklarının açısını hatırlıyorum adım hakkında fikrim yok ismi falan yok benim Ben de ismini hatırlıyorum soyadını hatırlamıyorum. Herkes sırayla söylüyor diye ben de onu söyleyeyim dedim Ah far olsa o da bir cümleyle bu konu hakkındaki düşüncelerini belirtirdi. Onu çok özlüyoruz. Amerikan polisi e, harekete geçmiş hı hı. E, bu kampanyadan sonra. Önceki gün bacaklarını ayırarak oturan iki erkek çevreye rahatsızlık vermekten gözaltına alınmış. Bacaklarını kapat ve silahını yere bırak mı demişler polisler. Silah yok. O zaman bacaklarını kapat. Bacaklarını kapat demişler. Ne alakası var ya falan deyince. Bu Eyalet Hapçı etmiş açarsın etmişler. artık. Eyalet Hapçı sahnesinde Hemen... bakalım kapatabilecek misin bacaklarını. <gülüyor> <gülüyor> diye gülmüşler. <gülüyor> diye biz de gülüyoruz buradan onlara. Lütfen e, özellikle toplu taşım araçlarında ve e, şeylerde bacaklarımızı kapatarak oturalım. Erkekler olarak yan taraflara e, rahatsızlık vermeyelim efendim. O zaman biz de kampanyaya katılıyoruz. Lütfen New York'ta bacaklarımızı kapatalım. Evet, kampanya orada güçlü Böylece Ankara'da zayıf kampanyaya katılmanın ne anlamı var? Kampanya, kampanya yok evet şu anda ama e, her an başlayabilir. Aman dikkat diyoruz. Her haberimizde olduğu gibi yine dikkat edecek bir şeyler bulduk efendim. O zaman ıslıklı ıslıklı şarkılarla bir devam edelim. Hadi Bu bakalım. Taş, neşemize neşe katalım. Buyursunlar. tez ve Whistle. <gülüyor> Aha çok hoş ya. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'dan Hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler Programımızın başında söylemiştik Bu aralar sadece seçimlerden bahsediyoruz Ama seçimlerin hiç bahsedilmeyen bir yüzü de var ee, Nedense o konulara hiç girilmiyor Ayıptır falan filan diyerek Yasaklara girer, girecek olan bir konu Yok ayıptır diye girilmiyor ayıptır, ayıptır. Hoş bir konular Hoş değil, konular değil bunlar seçimlerin ama birileri bu konuda artık net bir şekilde bir şeylerin konuşulması lazım. Aramızda paranın lafı olmaz anlayışı bitsin. Aramızda paranın lafı olsun diye bir kampanya başladı. Sevna Somuncu bizimle birlikte şimdi. Sevna Hanım günaydın. Günaydın. Ee, hoş geldiniz denge ve denetleme ağından e, iletişim ve koordinasyon e, kısmından e, Sevna Hanım bu aramızda paranın lafı olsun kampanyasını biri bize biraz böyle anlatır mısınız nedir yani buyurun efendim Ha, aslında içinde yaşadığımız bir olay hele şu seçim öncesi günlerde e, seçim kampanyaları için siyasi partilerin, adayların harcadıkları bu para nereden geliyor ve nereye harcanıyor diye merak ediyoruz. Çünkü bunun kaynağını bilirsek ve nereye harcadığını bilirsek hayat daha güzel olacak, daha bizim için yaşanır bir ülke için çalışacak parlamenterlerimiz olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da sorsanız bu para geliyor ve siz bu paraları nereye harcıyorsunuz? Bu, bu. Çünkü gelen paranın bir kısmı nereden geldiğini biliyoruz. Biliyorsunuz siyasi partiler hazire yardımı alıyorlar. Evet, evet. Onun da ne kadar adaletli olduğu falan ayrı bir tartışma. Ama hazireden alan yardım, alınan yardım bu kadar e, kampanyanın da kullanılan araçlara harcanan parayı karşılamıyor. Demek ki başka paralar da geliyor. Nereden geliyor o paralar? Sormamız lazım. Çünkü bu aynı zamanda e, seçilen parlamenterlerin gerçekten daha yaşanılır bir ülke için mi çalışacakları? Yoksa kampanyalarına yardım eden müteahhitin ihalesini mi kovalayacaklarının da göstergesi olacak? Bu e, siyasetin finansmanı aslında siyaseti şekillendiriyor ama biz bunu bilmiyoruz. Değil evet, mi? bu evet. aramızda paranın lafı olsun da bu konuda bir duyarlılık arttırmak için galiba. Yani evet çünkü bilmiyoruz yani ve Bunu merak da etmedik şimdiye kadar Oysa bu konudaki bilgimizi tazelemek için küçük bir test hazırladık biz hı hı. E, Web sitemizde var Aslında bu, bu paralar Ne kadar para harcanıyor ya dair Bir fikrimiz var mı yok muyuz O test sonucunda hemen Değerlendirebiliyoruz e, Ayrıca da nelere dikkat edip Neleri merak etmemiz gerektiği konusunda da Küçük ipuçları alabiliyoruz Bu testten 8 soruluk bir testimiz var. Paranın lafı nokta bir arada org sitemizde. E, o testi yapıyorsunuz. Bakalım ne kadar e, harcanan parayı biliyorsunuz. Ve siz de böylece paranın lafını etmeye başlıyorsunuz. Peki dinleyicilerimizle... Aramızda paranın lafı oluyor yani. Dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Neydi? E, Sevna şey tam olarak e, web sayfanızın adresi. Hı. Paranın lafı nokta bir arada ork. Denge denetleme ağının resmi web sitesi bir arada ork. Çünkü en büyük özelliğimiz bir arada olmamız. Hı -hı. Çok farklı görüşlerden, farklı örgütlerden insanların bir arada çalıştığı için adımızı da böyle koyduk. Çok farklı alanlardan. Ama bu uzantı paranın lafı nokta bir arada, bir arada nokta, nokta al, Tamam. 249 yani. tane şu anda ben bakıyorum Bileşeni var değil mi? Bileşen var 249 örgüt bir arada tam da bu konuyla ilgili Peki siz sorduğunuz zaman bir yerden cevap alabildiniz mi? Bu siyasette propaganda ve kendilerini duyurmak için ne kadar para harcandığına dair bir bilgi edinebildiniz mi? Aa çok güzel yapıyorsunuz diyorlar. Çok güzel olur böyle bir şeyin açıklanması diyorlar. Bazı siyasi partiler e, aslında önerdiğimiz on adım var şeffaflık için, bu finansmanın şeffaflığı için. O on adım belgelerimizi sunduk bütün siyasi partilere. Aynı zamanda yerel illerde de çalışıyoruz. O illerde il teşkilatları da sunduk. Evet. Bunu yapan, yapmaya niyetlenen ilçe, il teşkilatları, ilçe teşkilatları var. Ama iş tabii genel merkezden bitiyor. Ee, şu ana kadar parlamentoda e, sandalyesi bulunan dört e, siyasi partiyle de görüşmelerimiz oldu. Hepsi çok e, sıcak baktılar. Ama şu ana kadar henüz e, önerdiğimiz adımları atan birileri o Olmadı. Oysa ki biz bu kampanyayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yapmıştık. Orada kampanyamıza yanıt alabildik. En azından iki aday web sitesinde her gün gelen bağışları, kimlerin bağış yaptığını açıklamaya başladı. Bunun önemli olan bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yavaş yavaş parayı konuşmaya başlıyoruz. Ayıp olsa bile. Peki Sevda Hanım bu e, siyasetin finansmanının şeffaflığı. E, gündeme geldiğinde sadece partiler midir bu konuda çekingen davranan yoksa bazı e, bağışçılar da bir partiye Elbette. bağış yaptığının e, duyulmasından çekiniyor olabilirler mi? E, Tabii bu böyle de bir, e, bir şey. Galiba, var şöyle ki siyasi partiler diyorlar ki biz ne kadar açıklamak istesek bazı bağışlar bağışçıların isimlerinin açıklamasını istemezler diyorlar. Çünkü aslında bizim sistemimiz bir partiyi desteklediğinizde eğer iktidar olamazlarsa başınıza ne gelecekleri pek kestiremediğiniz bir sistem. Bunun da tabii bir e, güvencesi olması lazım. İnsanlarımız, kafamız yeteri kadar demokrat olursa hangi siyasi görüşü destekliyorsak destekleyelim. Bunun hayatımızdaki başka alanları etkilemeyeceğin de bir garantisi olmalı aslında. Bunun için de demokrasi gerekiyor. Yani e, iktidar olamayan bir partiyi destekleyen bir şirketin herhangi bir devlet ihalesi, alamama korkusu falan gibi şeylerin ortadan kaldırılması Çok, gerekiyor ki evet. bağışını gönül rahatıyla açık açık yapabilirsin. Evet. Peki normalde evet. Sevda Anayasa Mahkemesi siyasi partileri denetliyor, değil mi? Bu anlamda bir denetleme şeyi var mı? Bu anla, bu anlamda böyle bir e, maddi gelir gider şeylerini de Anayasa Mahkemesi mi denetliyor? Yoksa evet. e, bu yönde bir boşluk mu evet. var yasal olarak? Aslında boşluk çünkü yasa diyor ki siyasi partilerin seçim kampanyalarının harcamalarını hazineden aldıkları parayı nereye harcadıklarını anayasa mahkemesine belgelerler diyor. Anayasa mahkemesine kendine verilen belgelere bakıyor. Oysa ki bizim derdimiz tam da belgesi olmayan para nereden geliyor? biliyoruz hazinenin verdiği para. Onun nereye harcandığını bilmiyoruz. Onu da bilsek çok iyi olur. Ama sadece hazineden alınan yardımlarla yapılmıyor bu iş. O da hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem bağışlar var hem diğer mali kaynaklar var. Onların da açıklanması elbette, ve şeffaflık için. Elbette. Şimdi yapılan bağışlar var. Milletvekillerinin kendi kaynakları var. Dolayısıyla bu kaynaklar nereden geliyor? Yeni bir yasa şimdi şöyle de diyor bizim yasamız. Yurt dışı yardımı alamaz diyor partiler. Ama daha yeni bir torba yasada değişiklik oldu. Ee, bavulla getirilen parayı kimse sorgulamıyor. Hı hı. Bu Dolayısıyla nerede bu kullanılacağın para nereye gidiyor? Bilmiyoruz. Peki. Belki de siyasi partilere gidiyor. Dolayısıyla aslında yasanın yasakladığı bir şey yurt dışından yardımı pratikte geçerli kılıyor. Peki dinleyicilerimiz nasıl e, bir katkı sağlayabilir? E, aklına yatan dinleyicilerimiz bu anlattıkları. Aklına yatan dinleyicilerimiz ilk önce gidip kendi bilgilerini bir test etsinler. Biraz önce verdiğimiz testimizin bulunduğu adresten bir tamam. arada oktan ve kapsamlı bilgi içeriyor ee, bunu e, inceleyebilirler daha sonra da en azından bu paranın lafını konuşmaya başlayabiliriz çünkü e, siyasi partiler kamuoyu baskısı yaratırsak bu harcanan paraları açıklamak zorunda hissedecekler biz sormasak kimse cevap vermez Soruya başlayalım. Önemli olan bu. Senarim çok teşekkür ediyoruz. Biz dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Bir arada denge ve denetleme anının bütün çalışmalarını bileşenlerini e, takip edebileceğimiz çalışmalarını e, görebileceğimiz bir internet sitesi. Aramızda paranın lafı da. Aramızda paranın lafı olsun Ol, da olsun. E, siyasetin finansmanının ile ilgili bir çalışma e, bu konuda böyle bir anket var burada sorular var biz baktık belki ilerleyen dakikalarda e, aramızda bu soruları da sorarız birbirimize testi biz yayında da yaparız aramızda e, paranın lafı nokta bir arada nokta, nokta, ork, nokta. değil mi? Evet. evet testi bulabilecekleri yerler şu anda bilgisayar başında olan dinleyicilerimizin şöyle bir göz atması hakikaten de gözümüzün önünde olan ama hiç sormaya akıl etmediğimiz sorulara e, cevap araması bir düşünmelerini sağlayacaktır. Çok teşekkürler Sevda Hanım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık çözümler. ederiz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler modern sabahlar devam edecek. Iyisi, İki konuğumuz vardı. Ee, Sevna Hanım'ı uğurladık. Evet, evet Sevna Hanım Ve konuşturdunuz. Beni hiç konuşturmadınız yani. Fahir Bey. Türk Nasıl? Kavruklar Birliği'nden evet. Fahir Ünç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Önce web sayfanızı alalım. Nereden geldi bu para en iyisi sorma.net Mi mi? <gülüyor> diye bitiyor anladığım ee, kadarıyla ve sorulmasını istiyorsunuz anladığım diyor, kadarıyla sorulmasını istemiyor sadece şarkı çalıyoruz orada tek şarkımda var zaten şarkı var. Ee, ben bir soru soracağım ee, Buyurun. bu şarkıyı cep telefonunun melodisi olarak indirebilir miyiz teşekkür ederim Tabii. başına G koymak suretiyle yani G... <gülüyor> nereden geldi bu para en iyisi sorma diye yazarsanız e... P olmasın o Yo imkansız şarkısında imkansız gım gımkansız yazıp aynı şekilde polifonik istiyorsunuz siz ama bizde polifonik yok. Doğru, doğru yani verdiği örnekte ben ikna oldum. Peki mesela ben aradığım zaman e, e, senin telefonunda o şarkı sen açıncaya kadar e, olur mu? <gülüyor> Benim sorum nette <gülüyor> dikkat ettiysen. Yani ben seni aradığım zaman dinleyebilir miyim senin ayarlamanla? Elbette ki, elbette ki dinleyebilirsiniz. Tüm bu sorularınızın cevabını da internet sitemizde bulabilirsiniz. Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Tümrütse Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 9.32 oldu saatimiz. Gündeme bakıyoruz. Bu arada benim aklıma gelen e, Başına mı geldi? Sohbette. Ha. Şimdi mesela. Evet. E, ben milletvekili adayıyım. Tamam. Ondan sonra araçlar tuttum. Araçları giydirdim. Tamam. Ben fotoğrafım var üstünde. Giydirdim dediğin kaplat. Everybody is Türkiye diye dediği bir sloganım var. Tamam. Çok, bu kaplamayı yapanlara falan şey diyorlar mıdır Ve ya da ben diyebilirim abi bunu şey yapalım seçimden sonra ben kazandıktan sonra pay der pay değil para mi? verme olarak Aha. taksit mi diyorsun orada şeydi abi yani sen kazanacak mısın onu bilmiyoruz falan. Yok, kazanmasan şey da faturanı kestin sen sonuç olarak fatura üzerinden, fatura üzerinden ben onu tahsil ed var, ederim eder. ya faturasız yapalım demişim ben çünkü şeffaf değil ya <gülüyor> yani zaten sevdanınla konuştuğumuz şey bu o zaman başka Şimdi yere aslında... yaptır ya da git kendin yap. Atarısız çıkış yapamıyorsun. Şey, bir şey yok. Kime yaptıracaksın biliyor musun? Kime? Bizim, acayip iyi bir ustası var bu işin. Didem. Didem Demirci. Abi inanılmaz kaplama yapıyor. Yemin ediyorum sana. Yıllarca Oktay'ı kapladı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi artık Şimdi şey... artık araçları kaplayacağız. Ya, o o zaman... çok başarılı değil mi Didem Oktay? Siz aslında canım, nasıl başarılı. kaçırdınız böyle bir şeyi? Aslında başarılı. araç kapamada benim bir tanıdığım usta var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nerede o usta şimdi? Yapmıyor artık. <gülüyor> O adama ulaşamıyor. <gülüyor> Ama yani onun katladığı araçta dolaşan adam seçildi hep. Yapma i̇yi, ya iyi. Hadi bakalım. Ee, yeni bir haber var. Yeni Aa. haber, yine ee, bir, haber, yeni, yeni bir haber, yeni bir haber. Yeni bir haberi eski bir şarkıyla e, İnci Tanesi. İnci Tanesi de şarkısı var mıydı Tarkan Tarkan'ın? tanesi vardı ya. Biraz söyler misiniz? Boşver İnci Tane'im boşver. Kartanesi inci boşver. Kartan değil mi ya? Tarkan'ın mıydı o şarkı? Tarkan'ın biraz söyler misiniz onu boş ver, ver. inci tane boş ver yani inci tanem geçiyordu şarkıda da. Tonu tonut beni. İnci tanem. İnci tanem. Ayış hatırlayamadım ya şarkıyı. Yalnız gerçek inciden bahsediyor orada kafalarda şey olmasın. Hı hı. Çakma inci değil. Gerçek bir inciden bahsediliyor. Telefonumuz 210 30 sevgili dinleyiciler inci Tanem'i biraz mırıldanan dinleyicimiz olursa çok müteşekkirim. Ben olunca. çünkü hiç anlayamadım hangi şarkı olduğunu. Ee, yani sözlerini de hatırlayamadım. Biraz, biraz daha yapalım istiyorsanız. Biraz hadi. biraz söyler misiniz? Boşver inci tanem. Yok, inci, sana dönmez. Farkanın inci tanesi. İn boşver inci, i̇nci tanem boşver. Boşver böyle başlıyor da sonra boşver inci tanem boşver. Ha sonlara doğru inceliyor yani. Boşver inci tanem ben. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Ha? ha merhaba hoş geldiniz efendim günaydın. Ha, Kimle görüşüyoruz? İrfan abi faktörü Merhaba Ufkan. İrfan Bey hoş geldiniz. Hemen alalım şarkıyı. Somebody somebody's there I'm beni for you Nobody This is This is <gülüyor> Dört yürümüzde döndü dikkat ettiyseniz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Vallahi şu anda hatırladım ben evet. Evet bu arada İrfan Bey sabah sabah rakım masasından aradı bize Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ <gülüyor> tamam olun efendim. Tam o anda şey yaptınız. Dayanamadım. Teşekkürler. Sıcak servisi evet, başlamıştır. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Ama ciğerimiz çok güzeldir. Afiyet olsun diyoruz. Haydari'ye çok yüklenmeyin diyoruz. Afiyet olsun diyoruz efendim. Ve gitti galiba. Bitti. Ee, boş ver dedim sabretmiş. Sabret evet. <gülüyor> <gülüyor> boş ver ama sabret zaten boşver sabret anlamı yok mu ya? Yok, boş ver biraz daha biraz daha şey ya boş ver. Bir öncesidir ya yani daha doğrusu sabret bir öncesidir. Hay sabretemiyorum ya boş Ondan sonra ya. Boş evet, Doğru. Benim yani ikinci İkinci kısmı şöyle. sen bir sonrakini şey yapmışsın. Avustralya'nın batısında 2000 yıldan da eski bir ne bulunmuş olabilir? Kar tanesi mi? <gülüyor> değil tane tane doğru şarkıdan ya. yola Şarkı. Boş vermiş bir adam mı? Hayır değil. Sabretmiş bir adam mı? Hayır Tarkan değil. Tarkan mı? Tarkan bulunmuş 2000 yıldan da eski ee, bir inci tanesi bulunmuş. Ee, ve e, araştırmacılar bu e, inci çok yeni haber bu bu arada. Hmm. sabah karşı bulundu yani. Hadi canım. Evet. Sabah erken saatlerde tabii. Kim bilir 2000 yıl önce kaybeden kişinin nasıl kadar Nasıl bir de aile yadigarıymış. 2011 yılında aslında bulundu da. Hmm. sabah karşı yaşı tespit edildi. Yaklaşık 4 yıldır e, kaç yaşında bu? Kaç, kaç yaşında? yıllık bu inci tanesi falan işte. Kaç yaşına bu? Bu 2000 bir de 4 koy üstüne. Çünkü 4 araştırıyoruz. 4 daha koy 2004 yaşındaymış. 2000 2000 yaşında. Ozan 1996 yaşında edilmiş bulduk sonunda. 4 yıldır buna uğraşıyorlar. Vallahi eee üniversite <gülüyor> e, adamlar eee fakülte alanına gelmişler. Ve tam yüz yuvarlak bir şey bu şimdi görüyorum ben bunu. Yüzyıllak yes, yeah. dediğimiz bir yapıya sahip bir <gülüyor> şey. A, e, ne bu? Altınımsı pembe renginde. Dört senedir raporlar şey mi? Bak, yüz sivarlak bir yapı. Onu söyledin geçen senedir. Yapı olarak yüz sivarlak koltuk. Allah şu Allah şekil, Allah ya büyük mü o? Böyle Uktay, iri iri o, İri iri. Görülmemiştir. Şey gibi. Neydi o? Ne o? Bilgi mi? Misket bilye. mi ha? Bilgi. Misket gibi bilgi gibi, bilye bilye gibi. Bilye bilye bilye bilye bilye bilye o şeyinde. Dur ya, şu çocuk bir misketi söylesin ya. Oynasın. Tam söyleyemem. Ha misketi söyle. Boş ver Boşver boş ver. E bulunmuş ne oldu bulan alan bulanlara, alanlara teşekkürler demiş. Ay bulanendir, Ben onu söyleyeyim. bulanındır Yok bir şekilde müzeye kaldırılacak faiz. Abi niye müzeye kaldırıyorsunuz? Her bulduğunuz şeyi müzeye kaldırıyorsunuz bin ya. Seneye müzeye. Hmm. Bi, bin seneye kadar müzeye. Bin seneye kadar cebi, bin seneden sonra müzeye gider. Habi sene ha. müzeye gider. <gülüyor> Yalnız şeyde söyleyelim öyle inci dediğimiz laletten inci değil çünkü pek çok... Altın ımsı ıı, pembe rengi rengi, onu mu diyeceğim? Altın pembe ıı, ve böyle yapay y falan değil yani. Yuvarlacık yapısıyla. Yani tam anlamıyla doğal, ıı, doğal incinin de tüm klasik işaretlerini taşıdığını söyleyeyim çocuklar. Oktay bir doğal incinin bütün klasik özelliklerini şöyle kabahatlarıyla bize aktarabilir misin? Tabii. Iı, İlisivarlak olması. Üzerindeki kabuğu, kabuğu. böyle şeydir, hmm, böyle böyle... Kaygandır. Ka böyle zarif ve kaygandır. Zarif ve kaygandır. E, bazı yapısı. yerler pütürlü olmasına rağmen tık, e, gö diyorsun. göreni etkiler. Pütürcük yapı diyor buna. E evet. Zaten o yavaş yavaş anlat o Kabuk, Öyle bir de Kabuktan ona. Mı anlıyorlar değil mi bunun şeyini? Kabuk. Kaç yıllık olduğunu üzerindeki şeyinden anlıyorlar. Yo üstünde tarih varmış varsa. ya. Yazıyormuş. O Milattan bir şey. önce 204 falan yazıyormuş üstünde. İnci dediğiniz çok acıklı bir şey. O hayvanın içine taş giriyor. Canım yani bunu bir şeyle kaplayayım Kaplayayım diyerek böyle üstüne bir şey atıyor ki Yuvarlak olması da o yüzden batmasın diye ee, Batmasın evet. diye yuvarlak Yani 2000 yıllık bir acıya şahit Şey olabilir miyiz aslında incilerin safra kesesi Nasıl insanda safra kesesi Tabii taşı de. var taş yapar Aynı şekilde de Diş taşı de... aynı aynı ee, Demek ki incilerde de bu ya diş taşı ya safra kesesi Diş taşı. taşı ve ağız kokusu yapar midyeden Ki midyenin kokusunu biliyorsunuz O yüzden limon sıkarız biz Doğru Yerken. Doğru. Midye kokusu ve anne kokusudur Bence çok. güzeldir yani. Tabii. Yani nasıl ki nane kokusu ana kokusu, midye kokusu üvey Neyde eriyordu ya inci? Bir şeyin içinde eriyordu. Limonda yani. mı eriyordu? Sirkede mi eriyordu? Sirkede ve limonda eriyordu. Asitli yapılarda eriyordu. <gülüyor> klorakta mı eriyordu? Klorakta da erir. <gülüyor> Asitli yapılarda eriyordu dediniz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Bir son dakika gelişmesiyle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Ha bitti mi? Bitti canım. Ha o zaman buyurun diskolara yan basalım. Modern Sabahlar... Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Radyo dinleyicimiz olan Hasan devam ediyor. 9.56 oldu saatimiz. Son dakikalarımız. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Üst bağlayalım mı? Üstakıl yani devrede. Üst akıl devrede mi? Ne diyorsun üstakıl Oktay? Devrede. Lütfen. Hangi üst akıldan bahsediyorsun? Üst devrede. E, programımızı aman dikkat diyerek kaçtık e, ve <gülüyor> aman dikkat diyerek kapatıyoruz. Üst akıl devredeyi ama şey gibi söyledin Noktay. Uzay gemilerinde var ya güç kalkanları devreye girsin. Güç kalkanları devrede. Üst akıl devreye girsin. Aynı şey Üst var. akıl devrede. Aynı şey e, dün BBC muhabirlerinden Ahmen Kavaja ikinci e, Elizabeth'in öldüğünü tweetleyince ortalık karıştı. O, yani şey, o, şey, o kadına da diyecek mı? lafım var yani. Şaka desen şaka değil. Bir kere şeye inancın olması lazım. Kraliçe hepimizi gömer. Evet, tabii Bu canım. iki kere iki dört. Yani bunu içine sindirememiş İngiliz'in de İngiliz şüphe ederim. ederim. Hoppa! Ama işte yani o... Nasıl olmuş, ne olmuş ee, şimdi ilk ya başta? Ya Kraliçe bir... kimleri kimleri gömdü? Seni benimi gömemeyecek ah, ya. Sen sıradan bir şey vatandaşısın. Kim bu, adı ne? Ee, Ahmen Kavaja. Ahmen e, Kavaja. Şey, ben de İngiliz değil. İngiliz değil, <gülüyor> göçmen. Oh, oh, oh, o yüzden. O yüzden. Programın, programın Sindirememiş. Sindirememiş. E, Sindirememiş. Kusura bakma etkisi yaratan. Sindirememiş. Küreler. Sindirememiş. E, yani evet, tabii orta... sindiremen. Ortalık sallandı, kraliçe öldü mü diye. Kraliçe e, öldü mü? Issuzaş'un kaldı mı diyecek olana ilk tepkiyi ben koyarım. Onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ya onu niye ne yapacağız? Aleykülecek kaçma. Ne yapacağız? Diyorum. Bir kere de öğren ya. On kere söyledim. Ben bunu öğrenmeyi rin Sana İstanbul ediyorum. Türkçesiyle. Öğrenmiş adamdan bak, da rahatsız oluyorum. Bak, İstanbul Türkçesiyle söylüyorum. Hiç aksan yapmadan. Banda Bulgaria'nın gancelisine, İspanhuyan bağlı Gulliç'in gurgurasına garaj otçuk açmış Napacayık. Napacayık, İspanyol Türkçesi mi? Napacayız. Ne yapacağız o zaman? O ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne <gülüyor> yapacağız? Eee evet. ne olmuş? ne olmuş? de bunu... bu diversity konusunu bir gözden geçirsin. Bak İngilizliği bilmeyen insanlar yüzünden oluyor bunlar. Valla İngilizlik mi artık nelik bilmiyorum. Bunda, e, <gülüyor> nelik efendim? Kraliçe hastaneye kaldırıldı demiş önce Twitter'dan. Şimdi sonra öldü. kraliçe öldü diyerek e, şey yapmış. Ondan sonra ortalıkta bir sallanmış her yerde. Haber efendim BBC böyle kraliçe bunu. öldü mü bir şey yapalım yani ya. olacak falan filan derken. Ondan sonra tweet e atan kişinin şöyle bir açıklaması var: Yanlış alarma, e, telefonumu evde unuttuğum için. Ee, Kuzenim yazmış. Evdeki başka biri alıp demiş böyle böyle bir şeyler atmış. Şakalar, espriler mi? Ya Hı, sen bir BBC çalışanısın, sen telefonunu nasıl evde unutuyorsun? Evet. Bu İngilizliği de bilmiyor, BBC değil de bilmiyor. Ama diyor ki, ben diyor, önce insanım, sonra BBC'ciyim. Önce insanım, sonra... Her insan e, telefonunu evde unutma hakkına sahiptir. Senede bir kez oluyor. Bir kere, iki kere. Bir kere, iki kere. Kadının kaçıncı hadisesi ya. bu? Bir kere ilk senede bir 2015'te onun da ilk ben Ama... telefon unutulduğunu da düşünmüyorum ee, bunun yanlışlıkla atıldığını da bunu ya. düşünmüyorum bunun ben... bir resmen İngiltere üzerinde oynanan bir oyun olduğuna inancım tam şöyle eskilerden bir şarkıyla bitirelim sevgili dinleyiciler modern sabahları yarın sabah dur ya çok hızlı bir bitirdik. ne oldu ya bu arada karaliçeye bir şey düşünen karşısında beni bulur ne daha devam edeceksen Temel keşke o... daha önceden devam etseydik çünkü 10 oldu saat. 10 oldu saat kapatmak zorundayız. Fulya da konuşmak istiyor yani. Polon <gülüyor> e, da söyleyecekleri var, ya. var yani. Ha tamam. Yani tamam. yarın sabah yoku sevgeli dinleyiciler. pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. Çok çok olacak.